325. konu, Abdullah İbni Abbas'ın, kendisine misafir olan Ebu Eyyub el-Ensari'ye hizmet etmesi, Hz. Ebu Eyyub el-Ensari, Muaviye'ye giderek borçlu olduğunu söyleyip ondan bu konuda kendisine yardımcı olmasını istedi, fakat Muaviye'den, gereken ilgiyi göremedi, bunun üzerine, Hz. Peygamber'in, benden sonra sizden başkalarının tercih edildiğini göreceksiniz, dediğini bizzat işitmiştim, dedi, Muaviye, peki o size daha başka neler söyledi, diye sorunca da Ebu Eyyub, sabretmemizi tavsiye etti, dedi. Muaviye de, o halde sabrediniz, dedi. Bu sözler üzerine Ebu Eyyub, Muaviye'ye hitaben, Allah'a yemin ederim ki bundan böyle senden hiçbir şey istemeyeceğim, dedi. Sonra da Şam'dan Basra'ya geçerek İbni Abbas'a misafir oldu. İbni Abbas onun için evini boşalttı ve, senin Hazreti Peygamber'e hizmet ettiğin gibi bugün de ben sana hizmet edeceğim, dedi. Aile efradını evden çıkardıktan sonra Ebu Eyübe evde ne var ne yoksa hepsi senindir, deyip ayrıca da kırk bin dirhemle 20 köle vererek onu en güzel bir şekilde ağırladı.